ieo.org.tr adresine yazabilirsiniz. Bugünün sorusu Eczanelerimize konsinye olarak ürün gönderen firmalar hakkında Son günlerde hem odamıza hem de Türk Eczacılar Birliği'ne yoğun olarak gelen şikayetler doğrultusunda Türk Eczacılar Birliği bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamada adı geçen Retardex firması başta olmak üzere birçok firma eczanelere sipariş edilmediği halde Ürün göndermiştir. Eczacılarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Şöyle ki firmalardan gelen koli ve benzeri paketlerin hiçbir şekilde kabul edilmemesi, bu şekilde gelen paketler var ise bu paketlerin karşı ödemeli olarak aynen iade edilmesi, bu gönderilerin kabulü ile ilgili hiçbir fatura, irsaliye, kargo teslimat belgesinin imzalanmaması ve bu konuda mutlaka ve mutlaka eczane çalışanlarının da uyarılması gerekmekte ve zorunlu olmaktadır. Siz meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu açıklamaya özellikle dikkat etmeniz ve çalışanlarınızı bu konuda uyarmanız gerekmektedir. Bugünün sorusu bu şekildeydi. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Gülcan'ın kılıç.